Kur'an'ın istihaze konusundaki irşadı Kardeşlerim Kur'an'ın istihaze etme Allah'a sığınmak suretiyle bu iki düşmanın şeytanların ve Allah'ın ayetleri konusundaki mücadele edenlerin şer ve zararlarından korunmayı uyutluyor. Ki bu şer ve zararlardan korunmanın yollarından en kolay olanıdır. Keza Kur'an cahillerden yüz çevirmeyi ve onların kötülüklerine karşı iyilikle mukabelede bulunmak suretiyle onların kötülüklerinin defedilmesini yüklüyor. Bu şekilde müminleri ikaz ve irşat eğiliyor. Bunun büyük bir has ve fazilet olduğunu bildiriyor. Çünkü cahillere karşı böyle davranan bir mümin hem kendisine düşman olan o cahilin şer ve zararlarından korunmuş onu düşmanlıktan dostluğa çevirmiş olur, hem de insanların sevgi ve saygılarını kazanır. Ayrıca nefsinin kötü arzularını gemlemiş, kalbini kin ve kederlerden temiz tutmuş olur. İnsanların güvenle kazandığı gibi, düşmanlığın dahi güvenle kazanır. Müminin bu kazancı Allah'ın kerem ve rızasını kazanmadan kazanmasından başkadır. Şüphesiz dünyada ve ukhpada elde edilecek kazancın en büyüğü budur. Böylesine büyük bir neticeye ise ancak sabır ile varılacağı da malumdur. İşte bunun için de bu ve Teala buna ancak sabredenler kavuşturulur buyurulmaktadır. Şüphesiz aklı ve sabrı kıt birisi böyle bir olgunluğa cahilin kötülüğüne İyilikle karşılık vermeye nail olamaz gadab öfke ve kızgınlık şeytanın binite olduğu için kardeşlerim şeytan ve nefis kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi emreden nefsi mutmaniye karşı yardımlaşır işte bunun için yüce Allah da mümine onların şerrinden kendisine sığınmasını emrederek Nefsi mutmayin ne? Yardımcı olmasını ona emreder. Böylece istağze nefsi mutmayinliğe ilahi bir imdat oldu. İşte bu ilahi imdat ile mümin nefis ve şeytan gibi düşmanlarına karşı karşı koyar, kadap, öfke ve taşkınlık gibi nefsanı kuvvetlerini dizginler. Bunun neticesinde de zafer kendisinin beraberliğinde bulunan sabır imdadına yetişir dolayısıyla iman ve tevekkül gibi imdatlar da gelmiş olur elbette bu da ilahi askerler karşısında şeytanın saltanatında iptal etmiş olur çünkü şeytanın iman eden ve ancak Allah'a güvenen kullar üzerine bir saltanatı olamaz evet, Nahl 99'da Rabbimizin bildirdiği gibi Evet. demek ki kardeşlerim şeytan Allah'a sımsıkı sarılan ona halis muhsil kul olan ve hakkıyla ona tevekkül eden kimselere dokunamayacağını onları idlal ve ival edemeyeceğini şaşırtıp azdıramayacağını iyice anlamış oluyor çünkü onun gücü kendisini dost edinen ve Allah'a şirk koşan kimselere yetecek. Bunu dahi çok iyi anlamış oluyordu. Artık onun halkı ve kendisine tabi olanlar işte bunlar olacaktı. Evet kardeşlerim. Allah bizi onun şerrinden korusun. Ona uyanların da şerrinden korusun. Evet. Şeytanın insanlar için kurduğu birçok tuzaklar var. Bilindiği gibi şeytan Adem'e secde etmekle emrolunduğu zaman bu ilahi emre karşı gelmiş ve ben Adem'den hayırlıyım diyerek ona secde etmemekte kendisinin haklı olduğunu ileri sürmeye kalkmıştır. Neticede de hak ettiği cezayı almış ilahi huzurdan ve cennetten kovulmuş kardeşlerim dikkat edin bu kadar günahı işleyen iblis işte bu sırada yüce Allah'tan kendisine mühlet verilmesini istemiş ve bu isteği de kabul edilmiştir onun bu isteğini ilahi hikmetine binaen kabul buyuran Rabbimiz subhanahu ve teala bu sırada onun şöyle dediğini bizlere bildirmektedir bakın öyle ise dedi beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım sonra onların önlerinden arkalarından sağlarından sonlarından onlara sokulacağım onların çoklarını sana şükredenlerden bulamayacaksın diyor Araf 16-17'de evet Allah'ım bizi ondan koru işte Allah'ın düşmanı. Kendisine mühlet verildiğini anlayınca Adem oğullarına düşmanlığını böyle ifade etti. Allah'ın doğru yoluna oturup bütün gücüyle insanları bu yoldan saptırmak için çalışacağını hiçbir zaman bu çalışma ve çabalarına aralık vermeden devam edeceğini ant içiyor. Evet ve hakikaten de bugüne kadar da sözünde durmuş ayette geçen sonra onların önlerinden sokulacağım İbn Abbas bulunan insanları dünya zevk ve nimetleriyle aldatmaya çalışacağını kastetmiştir demiştir ve onların sağlamından yaklaşacağım sözüyle dini, iş ve vazifeleri hakkında insanları şek ve şüpheye ...sürüklemek istediğini... ...ve sorularından onlara yaklaşacağım sözüyle... ...günah ve kötülükleri... ...insanların gözlerinde... ...görüşlerinde süsleyip... ...güzel göstermeye çalışacağını kastettiğini... ...söylemişlerdir. İblisin bu sözleri arasında... ...onların üst taraflarından yaklaşacağım sözünün... ...geldiğini baktığımızda... ...demek ki iblis... ...bizim hiçbirimizi ne yapacak ihmal etmeyecek ve her yönden insanları ne yapacak kuşatmaya çalışacak ama sadece ihlaslı kullar bundan kurtulabiliyor kardeşlerim Allah bizi ihlaslı kullarda vermesin evet İbn Şibli şöyle bir açıklamada bulunuyor kardeşlerim. Yüce Allah kullarına olan rahmetini üst taraftan indirir. Ey Adem oğlu, şeytan sana her yönden yaklaşmaya çalışır. Fakat asla üç tarafından yaklaşamaz. Yani yüce Allah'ın rahmetiyle senin arana giremez. Sen hemen Allah'ın rahmetine sığın. Evet kardeşlerim. Allah'a sığınan tövbe eden ve yararlı işler yapan istikametli olan insan salaha yarar. Evet. İnşallah ben dükkana çıkınca oradan devam ederim. Şimdilik buraya kadar. Şimdilik hepinizi selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu.